Açık Gazete Evet Açık Radyo Açık Gazete Devam ediyoruz Saat 9.43 Ve devam edelim şeylere bir kere öncelikle Bu gazetecilere yapılan Türkiye'de çok ağır bir girişim var Bütün gazete ve televizyonlar susturuluyor ee, mesela bir gazeteci olarak dünya ile iletişim hakkımızı bize verilen bir gazeteyle gidermeye çalışıyoruz diye e, şeyde e, Biyanette Özgür Gündem gazetesine polis baskında gözaltına alınan ve 22 Ağustos'tan beri tutuklu bulunan yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya nöbetçi yayın yönetmeni Celal Başlangıç'la bugün e, yani dün 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı ve Kızılkaya Diyor ki savunma hazırlamasına bile imkan vermeyen cezaevi koşullarıdan e, bahsediyor. Bunu paylaştı, yazılı ifadeyi aynen nakletmişler Biyanet'ten. Spor, spor hakkı ve ortak faaliyetler de yine o hal bahane gösterilerek engelleniyormuş. Bilmiyorum neden yapıyorlar ama sadece TRT1 ayarlı bir radyo temin edebilmişler. Sadece TRT1 e, dinleyerek de. ...bu cezaevinin ağır şartlarında... ...insanların dışarıdan haber almasını bekliyorlarmış. da zaten böyle bir de yok. TRT 1 bir, bir tek dinlenebiliyor öyle mi? Bundan daha ağır bir işkence düşünemiyorum. Cezayi göndeler ama yani öyle evet. bir düşünün. Yani o açıdan da... Evet. ...değerlendirmek lazım. Yani bir, ben ve gazetenin... ...genel yayın yönetmeni Kaya ...polislerce başka bir arabaya bindirildik. Bir kere li, yani... ...şöyle oldu diyor. 16 Ağustos ağır silahlarla donatılmış... ...özel harekat polisleri... Gazete binasına baskın, size devletin gücünü göstereceğiz diyen polislerce bina içinde darp. Ya bu da motto haline mi geldi şimdi size devletin gücünü göstereceğiz evet, demek? Evet, aynen öyle. Daha önce Lince, işte... dilcesine yerlerde sürüklendi Küfür, hakaret, ters kelepçe, gözaltı. Çevik kuvvet otobüsünde darp olayı devam etti. Ben ve gazetenin genel yayın yönetmeni Birka'ya polislerce başka bir arabaya bindirildik. Minibüsün içinde yere yatırılarak ters kelepçeyle sizi Musa Anter gibi öldüreceğiz. Asit kuyularına atacağız tehditleriyle 7-8 saat boyunca bekletildik. Götürüldükleri Esenler karakoluna 6 gün boyunca hayvan barınanlandıran bir yerlerde gözaltında tutulmuşlar. Daha sonra çıkarıldıkları hakimlik, hakimlik tarafından da gazetenin genel yayın yönetmeni Bilirkaya ile birlikte tutuklanmış İnan Kızılkaya. Evet sonra gardiyanlarca zorla çıplak arama Silivri'de 9 numaralı F tipi tacize vardırıldı karşı çıktım ve işkenceye çevrilerek devam etti diyor o günden beri ağır tecrit ortamındayız 3 defa oda değiştirildi her seferinde avukat ve aile görüşümüzün gün ve saati değiştirildi bayramda gerçekleşen açık görüşte bile kardeşimle yan yana durmamıza aramıza masa konularak müsaade edilmedi ...görüşçünün getirdiği kitaplar... ...cezaevi yönetimince yasak denilerek... ...kabul edilmiyor. Yani 43 gündür... ...ben ve Bilirkaya'ya... ...cezaevi kütüphanesinden sadece 3 kitap... ...ile bize gönderilen... ...birer kitap verilmiş. Mektup gönderme hakkımız yasak denerek... ...geri çevriliyor. Nedenini sorduğumuzda nedir? O hal. O hal, o hal tabii. Evet. 12 Eylül 80... ...askeri darbesi dönemindeki koşulları... ...anımsatan Ayakta Sayım dayatılıyor. Kabul etmediğimizde psikolojik baskı görüyor ve tehdit ediliyoruz. Bir gazeteci olarak dünya ile iletişim hakkımız bize verilen bir gazeteyle giderilmeye çalışılıyor demiş aynı zamanda Kızılkaya. Cumhuriyet evrensel bir gün gazeteleri gerekçesizce e, gerekçesizce istememize rağmen verilmiyor demiş. Sohbet, spor hakkı ve ortak faaliyetler de yine biraz önce söylediğim gibi o hal bahane edilerek engelleniyormuş. Birkaç gün önce TRT 1'de TRT 1'de ayarlı bir radyo temin edebilmişler. Ee, televizyon edinebilme talebsi, talepleri ise keyfi olarak geçiştirilmiş Ya şu inanılmaz şeyler var aslında ee, Yani e, aile ya da sınırlı avukat görüşüne çıkarıldığımızda Görüşme kabinine girene kadar gardiyanlarca birkaç kez yapılan üst aramaları şöyle Ayakkabını çıkar, eğil yere vur, giy komutu koridorda geçerken sağa sola bakma, duvar dibinden yürü, dur bekle, hızlan yavaşça Sözleriyle askeri nizam, nizamdan beter uygulamalar dayatılıyor. Sevk talebimiz ve diğer şikayetlerimiz idare tarafından dikkate alınmıyor ve cevapsız bırakılıyor diyor. Yani e, haber verme, kamuoyunu bilgilendirme, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki faaliyetlerim gerekçe gösterilerek tutuklanıp yargılanmama karşın bir gazeteci olarak sınırlı iletişim ve avukat desteği hakkından yoksun durumdayım. Anlatmaya çalıştığımız durumdan kaynaklı olarak bulunduğu ağır tecrit koşullarından dolayı bırakın savunma yapabilme. Bir tutuklunun insanın düşünce ve ruhsal durumunu koruması bile çok zor. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum saygılarımla. Bizi 12 Eylül görmemiş nesiller için bize anlatılan hikaye aynen buna benziyordu aslında. Yani burada anlatılanlara benziyordu. Benziyor aslında. Ee, diyor ki Kızılkaya... Darbiciler başarılı olsaydı devreye koyacakları uygulamaları maruz kalıyoruz. Demokrasi bayramını kutlandığı bu günlerde demokrat basın yayın kuruluşları kapatılıyor. Gazeteler, aydınlar, yazarlar tutuklanıyor. Bu çelişkine nasıl izah edileceği sorusu ortada kalıyor demiş. Evet, meslek hayatında binlerce yazıyla dört kitap, onca röportaj vererek yaptığı konuşmalarla katıldığı televizyon programlarıyla işleyemediği bütün suçları bir tek gün Özgür Gündem gazetesinde birkaç saat içinde nöbetçi genel yayın müdürü olunca işlemiş olduğunu söylüyor. Çok demli gazeteci Celal başlangıçta suç işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçu övmek, terör örgütü propagandası yapmak iddialarıyla... ...İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de yargılandı. Sun savunma da böyleydi. Yani elbette bütün bu suçlamaları reddediyorum. Gazeteciliğin temelinde savaşa ve çatışmalara karşı çıkmak yatar. Çünkü bir savaşta bir çatışmada önce gerçekler ölür. Gerçeğin öldüğü yerde gazetecilikte ölmüş demektir. Neden suç işlemeye alenen tahrik edip... ...suçu ve suçluyu övüp terör örgütü propagandası yapıp kendi mesleğim olan gazeteci, gazeteciliği öldüreyim ki diyor. Yani şu ana kadar yayınlanmış 8 kitabım var. Doğrudan 4'ü doğrudan Kürt sorunuyla ilgili. 93'te Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la röportaj yaptım. Bir dizi yazı yayınlandım. Dava değil, dava tek soruşturma açılmadı. Geçen yıl 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Kandil'e gidip Cemil Bayık'la röportaj yaptım. Bununla da ilgili bir soruşturma açılmadı. Olası bir yanlış anlaşılmayı da düzelteyim. Sadece Öcalan ve Cemal Bayık'la röportaj yapmadım elbette 41 yılda diyor. Süleyman Demirel'le de, Bülent Ecevit'le de, Necmettin Erbakan'la da, Kenan Evren'le de, Turgut Özal'la da, Erdal İnönü'yle de, Deniz Baykal'la da, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da yaptım. 30 yılı aşkın bir süre Kürt sorunu ile ilgili yazdığım binlerce yazıyla yayımladığım 4 kitapla ilgili tek bir mahkumiyetim olmadı bir kitapma soruşturma açıldı, takipsizlik. Bir kitapma da dava açıldı, beraat. Yani demem o ki bütün meslek hayatımda binlerce yazıyla 4 kitap, verdiğim onca röportajda yaptığım konuşmalarla katıldığım televizyon programlarıyla işleyemediğim bütün suçları bir tek gün Özgür Gündem Gazetesi'nde nöbetçi genel yayın müdürü olunca işlemişim. Final. Yani şu... Gazeteciliğin temelinde savaşa ve çatışmalara karşı çıkmak yatar sözünü bence günü sözü de yapabiliriz devamında aynı zamanda. Çünkü bir savaşta bir çatışmada önce gerçekler ölür. Gerçeğin öldüğü yerde de gazetecilik ölmüş demektir deniliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz halinde net bir şekilde tasvirini yapıyor bence evet, bu durum. Bir haber söz... merkezinden aldık bunları. Gazetecilik suç değildir. Sadece nöbetçi genel yayın yönetmeni eylemimden dolayı iddianamede ileri sürüldüğü gibi kimseyi suç işlemeye tahrik etmiş, suçu veya suçlu övmüş veya terör örgütü propagandası yapmış değilim. Suçlamaların tümünü reddediyorum. Çünkü gazeteciyim bu nedenle beraat karar verilmesini isterim. Sonuç olarak da şunu söyleyeyim özgür gündem gibi baskı altına alınan sesi kısılmak istenen sonunda susuturulan bütün yayın organlarıyla meslektaşlarımla basın ve ifade özgürlüğü için halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için bundan sonra da dayanışmayı sürdürmeye kararlıyım demiş. Hiçbir gazeteler gazette yani cumhuriyet ve bir gün dışında bunları görmek mümkün değil bu da çok acı. Cumhuriyet gazetesi de ayrıca 92 yıllık tarihinde ilk kez iki eski yöneticisini de gazeteye karşı iktidarla işbirliği yapmakla suçluyor. Dün kim diye merak etmiştik. Şimdi çıkmış galiba ortaya. Evet. Yani biri zaten adı da veriliyordu. Eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Turizm Bakanı Alev Coşkun. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay. Fakat şey Akın Atalay Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı tartışmanın merkezindeki vakıf seçiminde yani usulsüzlük yapıldı diye bir televizyon kanalında da konuşmuş Anladığım kadarıyla Balbay ee, Herhangi bir usulsüzlük Yapılmadığını beyan eden Mustafa Balbay'ın da imzasının Altında yer aldığı karara ilişkin Belgeyi kişisel Twitter hesabından paylaşmış Ve Atalay paylaştığı belgenin altına işte burada belge Bu durumda işkence ve baskı altında mı imzalanmış imzalamış yoksa Kandırılmış mı diyor çünkü hiçbir şey Usulsüzlük yoktur diye imzası var ama Başka bir televizyonda A ha, Haber galiba böyle bir şey iddia etmiş. Açık gaste